Nasılsın kara götüm? Valla ne desem bilmiyorum ki yani nasılsın. İdare eder haciyvat. Hayırdır düşünceli gördüm seni. Şu alnım biraz açıldı mı ne? Yo. Dost ol hacıvas dost dost. Yani ne bileyim böyle azıcık seyrelmiş sanki. Vay vay vay vay vay. İş işten geçmeden bir çare bulalım. Benim bulmam lazım haciyvat. Sen daha ilk aşamaya geçmemişsin. ...telaşlanma o yüzden. Ne, ne aşaması ya? Kellin üç aşaması vardır Karagöz'üm. Vay. İlkin sağ ve sol tarafların dökülür. Ee, benim sağım iyi de solum iyi değil sanki. Sonra orta bölge sağ ve solla birleşir. Ortada bir faaliyet yok şimdilik... ...son aşamada üst bölgede oluşan büyük boşluklar. Yok oraya gelmedik daha çok şükür. Bütün bunlardan sonra kelliğin olumlu yönlerini görmekte fayda var bak Karagöz'üm. Kelliğin olumlu yönleri. Allah Allah ne olumlu yönü varmış ya kelliğin. Bir kere berber masrafın yok. Berber. Aa doğru valla. Sonra takım elbisede ve elde çantayla karizma da hazır. Aa ha, kel adam doğru diyorsun. Ayrıca ayrıca saçların için... ...iki şekil seçeneğim var. Kazıtmak ya da kazıtmamak. Vallahi hatta şey bile yok. <gülüyor> Civatcığım hani böyle sabah kalkarsın da... ...saçın yatmaz bir türlü ıslandırırsın. Hatta bizim oğlanın jölesi var bazen ondan sürüyordum. Şimdi o dertle de kalmadı. <gülüyor> Bravo. Saçların için yanına kalacak zaman da var birader. Öyle öyle. Sonra hangi şampuan iyi gelir derdi de olmaz azizim. Bütün şampuanlar senin. Vallahi doğru, bu da doğru. <gülüyor> ben yine bu ikramlardan almayayım acı var. Sen biliyorsan kelleye çözüm bana onları söyleyiver. Bu genetik biraz da Karagöz'üm. Genetik? Onca para verirsin, bir şeye yaramaz. Ama kesin işe yarayacak bir şey biliyorum. Neymiş o bir şey? Söyle. Bir şapka. Şapka? Başını kışın sıcak, yazında serin tutacak baba bir şapka. Ş bildiğimiz şapka, bu mu diyor yani şapka mı takacağım ben yani? Evet efendim öyle diyorum Karagöz'ün. Aa ben de bir formül üreteceksiniz zannettim. Ne bileyim öyle şapka saç çıkartan bir şapka falan diyeceksiniz zannettim ama oldu olmadı. Neyse hoş başladık, hoş bitirelim. Beni kaderimle yalnız bırakın. Gözün iyice çökmeden bitirelim efendim. Geldik de bugünlük muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola.